1887 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sözünü dinlemeyen iki kişinin bazı belalara düşer olmaları, Hazreti Peygamber bir yolculukları sırasında Semud kavminin yaşamış olduğu hicre denilen yerde konakladılar, Hazreti Peygamber orada bulunan bir kuyudan su çeken sahabilerine şunları söylediler, ondan sakin içmeyiniz ve abdest almak için de kullanmayınız, eğer o su ile hamur yoğurmuşsanız onu develerinize veriniz, siz yemeyiniz, Gece de yanınıza birisini almadıkça dışarıya çıkmayınız, yolcular onun bu emirlerine itaat ettiler, ancak Said oğullarından iki kişi, birisi Defi Hacet diğeri ise devesini aramak için dışarıya çıktı, bunlardan Defi Hasıt için çıkanı cinler çarptı, devesini aramak için çıkan kişiyi ise bir rüzgar kaldırıp beni i Tayir kabilesi topraklarında bulunan iki dağ arasına attı, bu durum Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde, ben size yanınızda birisi olmadan dışarı çıkmamanızı emretmedim mi, buyurdular, sonra cinlerin çarptığı kişiye dua etti ve Allah da ona şifa verdi, diğeri ise ancak Tebük'te kafileye ulaşabildi, başka bir rivayete göre de cinlerin çarptığı o kişiyi Benitay kabilesine mensup bir kişi daha sonra Medine'ye getirip Hazreti Peygamber'e teslim etmiştir.